Allah Teala cisim ve mahlukata benzer şekilde parçalardan oluşmaz. Bunu biliyoruz. Yalnız cisimlere ve hiçbir mahlukata benzemeyen, hiçbir mahlukta olmayan keyfiyetini bilmediğimiz şekilde parçalardan oluşur mu, oluşmaz mı? Soru kendi içinde tutarsız. Keyfiyetini bilmediğimiz şekilde parçalardan oluşur mu diyor. Parça derken ve parçalardan oluşmak derken bir keyfiyetten bahsediyoruz zaten, değil mi? İşte bu kendisini selefi diyen bir kısım kardeşlerimizin anlamadığı nokta burası. Yani mahlukata mahsus, cisimlere mahsus bir şeyden bahsediyoruz. Sonra da keyfiyetini bilemeyeceğimiz şekilde diyoruz. Bir şey cisimlere mahsussa biz onun keyfiyetini biliyoruz zaten. Şöyle derler mesela, biz keyfiyetini bilmeyeceğimiz şekilde allah Teala arşın üzerinde olamaz mı? Olamaz çünkü üzerinde diyorsun. Üzerinde derken bir keyfiyetten bahsediyorsun. Bir şey bir şeyin üzerindedir. Altındadır, yanındadır, sağındadır, solundadır, önündedir, arkasındadır. Bunlar hep keyfiyet. Keyfiyet ifade eden şeyler. Dolayısıyla arşın üstündedir ama bila keyif derseniz bu şuna benzer. E, yuvarlak kare. Ya karedir ya yuvarlaktır ikisi birden olmaz. Dolayısıyla ya bundan münezzehtir ya böyledir diyeceksiniz. Keyfiyetini bilemeyeceğimiz şekilde bir şeyin üstünde yanlış bir cümle. Mantıksız, kurgusu, hatalı bir cümle. Bu da öyle. Keyfiyetini bilmediğimiz şekilde parçalardan oluşur mu? Oluşmaz. Ondan sonra sorarlar bu parçalar nedir? Kim yarattı? Bunları kim bir araya getirdi? İmam Bey kitabı kitab ve sıfatında bundan bahsediyor. Parçalardan, şekillerden, suretlerden ve Cenab-ı Hakk'ın bunlardan münezzeh olduğundan bahsediyor. Çünkü parçalardan oluşmak cisimlere mahsus bir şey. Bir şey parçalardan oluşuyorsa o cisimdir. Ve onu o parçaları bir araya getiren vardır. O parçalar kendi kendine bir araya gelmiştir derseniz, kainat kendi kendine var olmuştur dersiniz. Bu dehriyenin görüşüdür, ateistlerin görüşüdür.